Merhabalar, Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'nda yine beraberiz. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben İpek Akpınar. Bugün daha önceki programlardan da hatırlayacaksınızdır. Uğur Bey'le rüyaları üstüne konuşmuştuk. Mardin Artuklu'daki bir deneyden bahsetmiştik. Bugün onun kitabından biraz konuşmaya devam edeceğiz. İpek Hanım siz isterseniz bir sunuş ve giriş ...yapar mısınız? Teşekkür ederim Cenk Bey. Hoş geldiniz Uğur Bey. Akademik hiyerarşileri yok edelim... ...dediğimiz bir yerde bu hanım ve söylüyorum ...ölüyorum. Yok, benimki tatlı bir samimiyet. <gülüyor> <gülüyor> Uğur Bey yine çok uzaklardan geldi. Ben onu kısaca... ...tanıtayım ama... ...şöyle bir şey diyebiliriz. Radikal bir istatistik yapmış. Kültür alanında... Yazı yazan dergilerde, gazetelerde ortalama sayı hep 500'müş. Bu geçmiyormuş 500. Mimarlık alanında herhalde bir sıfırı ve iki sıfırı çizmek gerekiyor. Uğur Bey tabi buradaki olağanüstü istisna isimlerden hem mimarlığı ve kültür pratiklerinin kesişiminde üreten, dert edinen, sorunsallaştıran ve düşündüğünü söyleyen ve yazan biri olarak Tekrar hoş geldiniz Ör Bey. Merhaba. Biraz bu hani hınzırca başlığı da taşıdığınız rüya inşa eleştiri boyut yayınlarından bu sene çıktı. Biraz bu kitap üzerine e, konuşalım, sohbet edelim istiyoruz. Bu çalışmada aslında bilinçaltımıza giriyorsunuz. Günlük hayatta kullandığımız, bildiğimiz veya bildiğimizi varsaydığımız, işte kültür gibi, teknoloji gibi... Çok iyi bildiğimizi sandığımız şeylerin bu tanımları sarsıyorsunuz, didik didik ediyorsunuz. Günlük hayattaki bu tanımlarda sanki rüyadaymış gibi konuştuğumuzu, hatta belki de yargıladığımızı söylüyorsunuz, iddia ediyorsunuz. Ee, Umarım. <gülüyor> bu çalışmada da rüyanın rüya olduğunun farkına varmayı öneriyorsunuz. Aslında biz bir rüyada mıyız? Ne dersiniz? <gülüyor> Rüya metaforu bence evet anlatmaya çalıştım ama bir anlamda rüyadayız. Çünkü gerçekten de öğrendiklerimizle genellikle çok fazla düşünmeksizin bir toplumsallığın içinden konuşuruz. Dolayısıyla hepimiz bizden önce var edilmiş düşünceler sayesinde düşünebiliyoruz ama çok sık bunu unuturuz. Her seferinde özgün bir şey söylediğimizi sandığımız zaman işte tıpkı rüyada olduğu gibi gerçekte... Gündelik yaşamdakilerin de, deyim yerindeyse tortularıyla düşünürüz. Bilinçaltı metaforu da ona işaret ediyor. Toplumsal bilinçaltı bu kuşkusuz. Hı hı. Gerçek insani bilinçaltından tabii ki söz etmiyorum. Ama Freudyen imaları var mı diyorsanız. Evet Freudiyen imaları vardı. Gerçekten de e, gündelik yaşamınız var olmasaydı zaten rüya görme imkanına sahip olmayacaktınız. Hı hı. Rüya bir gerilimi anlatıyor aynı zamanda da işte. Ne diyelim e, gündelik yaşamı terk ettiğiniz anda gündelik yaşam sizi terk etmiyor aslına bakarsanız hı hı. işte mimarlık alanında da öyle oluyor toplumsal yaşamda da öyle oluyor e, dolayısıyla giderek bunu kanıksadığımız anda bunun böyle olduğunu artık unuttuğumuz andaki daima unuturuz rüya olağan durumumuz haline geliyor evet. bizim toplumsal yaşamımızda evet. o onu Engelleyebilmek için hani sık sık e, düş yıkımları yaşamak gerekiyor. Ama bu rüya görmemek gerekiyor demek değil. Yoksa toplumsallık olmazdı Hı -hı. yoksa her seferinde sıfırdan taksimetreyi açıp düşünme şansımız o yok. Bizden önce düşünülmüşler. O tortular hı hı. sayesinde biz varız. Bu rüya kavramını yeniden keşfetmek gibi bir şey galiba. E Dolayısıyla öyle hı hı. denebilir bu. Yoksa yani ne diyelim rüya tabirlerindeki rüya olmadığı ya da hatta işte Freud'un rüyası da olmadığı açık ama benzer tarafları. Yoksa Jung'un rüyası mı? <gülüyor> Daha beteri. <hayır. gülüyor> Vizyona da giren yeni bir film var. Jung bayağı bir <gülüyor> <gülüyor> hedef tatlısı haline gelmiş durumda. Bu bana, bu bana bayağı heyecanı geliyor. Çünkü ilk programlarda da söylediğimiz bu mimarlığın tüm hallerine dair nasıl konuşacağız diye üstüne kafa yorduğumuz zaman bu kanıksanmış sürekli tekrarlanan, sürekli aynı tanım içerisinden, aynı katmanlar içinden çoğaltılan bir mimarlık kavramı yerine belki de kavramın kendisini unutup. Yeni şeylerle hiç adına mimarlık demeden bir şeyler hayal etmek gerektiğini falan konuşmuştuk. Bununla da çok örtüşüyor sanırım. Kesinlikle amaçlanan bu zaten. Her seferinde biraz olsun yeniden düşünmeyi denemek tabii ki yapamayız. Evet. İşte hani rüyasız olunamaz gerçekten de sizden öncekiler sayesinde varsınız ama... Bir an için rüyadan uyanıp, yahu ben rüyadaymışım, başka bir varoluşta mümkünmüş dememiz gerekiyor mimarlık bağlamında. Başka bir yaşam biçimi, başka bir tasarlama biçimi, başka bir düşünme biçimi. onu söylemeye çalışıyordum. Aslında bu günlük yaşam pratikleriyle, daha akademik işte kültürel pratiklere güncel bakışımızı sorgulamanız tabii bizim için çok enteresan. Hem bu eğitimci olarak, eğitimci kimliğimizle enteresan ve bu, bu programda yapmaya çalıştığımız, çabaladığımız, e, e, dert edindiğimiz çerçeve açısından da enteresan geliyor. Aslında siz hani başlığını şu anda koydunuz ama bir önceki, daha önceki çalışmalarınızda da özellikle bu Mimarlığın Sosyal Aktörleri kitabında da bunu deşmeye başladınız. E, özellikle Cenk'in az önce vurguladığı gibi mimarın belirlenmiş klişe tanımlarını, o tanımları vererek içinden aslında değil mi? Derinlemesine, sohbetlerle bakarak yıkmaya çalıştınız. ...nedir derdiniz mimarlarla, mimarlıkla? <gülüyor> Valla hiçbir derdim yok. Gayet barışçı <gülüyor> ilişkiler içinde olduğumu sanıyorum ama... ...bazen insanları fena halde kızdırdığımı biliyorum ama... ...hiç kızılacak şeyler aslında söylemiyorum. Gayet Hatta gayet sakin şeyler söylediğimi düşünüyorum ama... ...galiba özellikle Türkiye'de insanlar farklı bir şey duymaya çok hevesli değiller... ...ya da önemli bir kesimi farklı şeylerden korkuyor... Onlara hani rüya gördüklerinin anlatılmaması gerekiyor. Onlar Hı -hı. uyanık olduklarını düşünmek istiyorlar. Bana öyle geliyor ki Türkiye'de çok yaygın bir biçimde. Ee, oysa sık sık bunun aksinin anlatılması gerekiyor. Mimarlığın, ak mimarlığın aktörlerinde de yapmak istediğim oydu. Hı -hı. Orada da ya mimarlığı görmek istiyorsanız bu kez de aktörleri görmeniz gerekir deniyordu. Hı -hı. Birbirinden farklı roller oynayan standart bir mimar tipinin içine sokulamayacak olan sayısız birbirinden farklı özneler var. Bu özneler sayesinde, bu farklılıklar sayesinde sizin mimarlık diye gördüğünüz şey mümkün oluyor. Bunların birbirleriyle olan farkları mimar olmayanların kendi işlerindeki farklılıklardan daha az değil. Çoğu zaman mimar deyince ...monolitik bir kişilik düşünmek istiyor... ...mimarların kendileri bile... <Gülüyor> e, ...bunun söz konusu olamayacağını... ...anlatmaya çalışan bir kitaptı <Gülüyor> ...orada bile ne diyelim... ...anlamsız tartışmalar çıktığını... ...Sinan'la ilgili bir tartışmayı söz gibi... ...hatırlıyorum <gülüyor> Sinan yok... Bir ...şeklindeki o zırva tartışmayı... ...hatırlıyorum... ...o bile bu kadar... ...dünyanın başka bir yerinde söylesem... ...ee pek iyi diyecekleri bir şeyin... ...Türkiye'de neredeyse damardan bir... ...rahatsızlık ürettiğini gördüm... ...rüya metaforu bence... ...o zaman daha da anlamlı hale geldi... ...aslında... Bu programı dinleyen ve mimar olmayan dostlar için biraz açmak mümkün mü? Yani biz mimarlığın, mimarın çeşitli rolleri derken aslında neyi atıfta bulunuyoruz? Ne tür kimlikleri atıfta bulunuyoruz? Yani bu adam inşaat yapmanın dışında dış mimar olmanın dışında ne işi yapar? <gülüyor> e zaten şöyle diyelim. Çok yaygı bir inanç var. Hele bunu anlamak için en iyi dönemler bence deprem dönemleridir Türkiye'de. Deprem oldu mu hemen... ...mimarlık gündeme gelir ve o... Tabii. ...bütün klişe tanımlarıyla... ...mimarlık gündemi. Mimarlarımız Tabii. yanlış yapmışlar... ...mimarlar yok mu... ...ne biçim mimarlık var... ...bu ülkede... ...bu bütün ne diyelim... ...mimarlığa ilişkin... ...hemen hiçbiri doğru olmayan, sadece ancak inanç olarak ortamda var olan, işte rüya olarak ancak ortamda var olan bir sürü şey gündeme gelir. E, buna işaret etmek gerekiyor bence her seferinde. Mimar bu demek değil. E, mimar inşaat yapan adam demek değil. Evet, bazı mimarlar inşaatta yapıyorlar, evet. E, mimarlık bir mimarın zihninden çıkan şey değil. Evet... Mimarlığın bir bölümü de mimarın tasarımsal ve iradesinin ürünüdür. Ama ne kadar tasarımsal iradesinin ürünüdür bunu her seferinde sormak zorundayız. Bunu e, genellikle kimse sormak istemez. Sanki mutlak bir iradeyi kullanan bir mimar var ve o yanlışlar yapar. Hı -hı. Şimdi böyle bir tahayyül o kadar e, tehlikeli bir tahayyül ki mimarlığın işte toplumsallığını görmemek. Mimarlığın gerçekte toplumsallığın ta kendisi olduğunu görmemek. Mimarlığı e, toplumsallığın... Dışında, ...toplumsallıktan özerk bir estetik üretim alanı zannetme halidir. Böyle bir halin kendisi bana çok problemli gibi geliyor doğrusu. Burada e, kabullenilmiş rollerin e, tekrar tekrar kişilerin akıllarında... ...perçinlenmesiyle oluşan bir tartışmanın göstergesi gibi aslında. Yani o bilinmiş, öğrenilmiş roller hemen tartışma ortamına dökülüyor. Onun alternatifi olan bir söz neredeyse görünmüyor bile ya da duyulmuyor bile Hı -hı. bu açıdan baktığımız zaman. Yani bu durumda yapabileceğiniz rollerin çoğunluğunu göstermektir. Evet, evet öyle mimar da var gerçekten evet. estetik irade kullanan ama o sandığınız gibi alanın bütünlü tanımlayan birisi değil... Evet o da aktörlerden bir tanesi. Bunu göstermek zorundayız gibi geliyor bana. Ya da en azından ben öyle olduğuma inanıyorum bunu göstermek zorunda olduğuma. Mimarın rolleriyle ilgili bu e, tatlı sohbete bir müzik arasından sonra devam edeceğiz. Lucy Pearl e, geliyor. Don't Mess With My man.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 With my mind aslında benim çok sevdiğim bir şarkı Cenk. İyi ki bunu seçtik. <gülüyor> Bence çok Bunun, eğlenceli bir şarkı. Evet evet çok eğlenceli. Çok yan anlamları da var. Bir gün bu <gülüyor> konu üzerinde konuşmak lazım. Uğur <gülüyor> Bey'le güzel sohbetimize devam ediyoruz. Aslında bu mimarın zihninden çıkan şey meselesi benim de çok kafa yorduğum. Özellikle bina ölçeğinin... Ötesinde bu kentsel dönüşüm projeleri veya kent planlama dediğimiz zaman daha da tehlikeli bir boyuta ölçe, özellikle bugünün yerel ve merkezi uygulamalarında daha da tehlikeli ve kritik bir boyuta ulaştığını düşünüyorum. Siz de aslında çok provokatif bir alt başlığınız var bu son çalışmanızda. Mimarların bu kent planlamasıyla ilgili mimarlar kent planlayabilir mi diye soruyorsunuz. Planlayamazlar mı yani? Ne demek istiyorsunuz? <gülüyor> bu, bu birkaç biçimde aslında bir eleştiri bir tanesi. Mimarlar Türkiye'de kent planlayamaz. Çünkü yasal olarak böyle bir hakları yok. Hani sürekli bu hakareti duyarlar. Kentler bu hale geldi ama mimarın böyle bir yetkisi yok. Mimar olarak hiçbirimiz kent planlama <gülüyor> şeyinin altına imza atamayız. Dolayısıyla bir kere böyle bir tartışma bence en azından toplumun genel kesimi tarafından bilinmesi gerekiyor. İkincisiyiz mimarlar kent planlayamaz böyle bir tasarımsal iradenin mümkün olduğu çok tartışmalı yani bir özne içinde yüz binlerce on binlerce milyonlarca insanın yaşadığı bir yerin nasıl olacağına ilişkin tasarımsal kararları üretmeye iktidarında mıdır değil midir bu kadar büyük bir kararı başkalarının yaşamını bu kadar radikal biçimde ilgilendiren bir kararı verebilecek hakka sahip miyiz yani bir kenti yönetmek için belediye başkanını seçiyoruz. Bir sürü ne diyelim e, ikna etme mekanizması çalıştırıyoruz. Bir sürü insan oy kullanmak sureti evet ben bu şekilde bir kent böyle bir yönetim tahayyül ediyorum diyor. Ama kent planlamaya gelince hiç bunu aklımızın ucuna getirmiyoruz. Kim bize böyle bir iktidarı devretti? Böyle bir iktidar devri mümkün müdür? Yani siyasette mümkün olan tartışmaları... E, bütün bu iktidarları kullanma hakkının bir bazı demokratik mekanizmalarla mümkün olduğunu en azından toplumsal mekanizmalarla mümkün olduğunu düşünmüyoruz ve sanki kentin doğru biçiminin ne olduğunu bilen biri var onu da adı mimar ya da plancı ve o da ...o doğru biçimi uygulayacak. E ne öyle bir doğru biçim var, ne öyle bir doğru kent var... ...ne kentin nasıl olacağına ilişkin uzlaşılmış bir e, kurallar seti var... ...ne de olması mümkün, olsaydı bir kabus olurdu... ...böyle bir dünya kabus olurdu... E, ...ama buna inanmak isteyen çok geniş bir toplum kesimi var... ...çok geniş bir mimar kesimi de var... ...bunun böyle olursa dünyanın cennet olacağını hala düşünebilen... ...epi mimar da var... Yani o eleştiri bunaydı hem topluma yönelik bir eleştiriydi hem mimar çoğunluğu diyeyim bunu söyleyeyim gerçekten de onun inançlarına ilişkinde bir eleştiriydi ve bir de hepsinden önemlisi yasal olarak da dediğim gibi böyle bir hakkımız zaten yok kimse bize böyle bir izin zaten vermiyor bu sadece bir düş Evet yani, bu bu uyanılması gereken bir düş yani, Tamamla milli şey. bir rüya tabirinin içerisindeki <gülüyor> bir süper kahraman gibi aslında ve inanılmaz derecede kanıksanmış bir rol gibi oluyor değil mi? Tabii. Yani bazen öyle bir karakter çıkıyor ki bütün bunları yapabileceğine ikna oluyor herkes. Yani biz mimarlar olarak değil sadece yani sokakta yürüyen o e, kentsel alanın içerisinde parçası olacak sıradan vatandaş diyelim haydi. E, o da ikna oluyor. Ve e, garip bir şekilde bunu kabul edebiliyoruz yani. Ama burada benim anladığım tabii ki sizin o anlattığınızdan tek başına onu yapamaz ama yine belli aktörlerle beraber değil mi? Çok katılımlı bir yani belli bir sistem içerisinde ancak böyle bir şey e, mümkün olabilir. Şunu söyleyebilirim yani kamusal... Hepimiz kamusallık dünyasında yaşıyoruz. Bir dizi aktörün içinde biz sadece bir tanesiyiz. Hı hı. Evet bir rolümüz var mı? Herkes kadar rolümüz var. Evet. Bir kere önce bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Mimar ünvanı taşıyoruz diye bir doktordan daha mı fazla kentten sorumluyuz? Bir atıyorum iktisatçıdan daha mı az sorumluyuz? Hı hı. Bir işçiden daha mı az sorumluyuz? Hepimiz aynı derecede sorumluyuz. Fiziksel çevremizi hepimiz aynı derecede ne diyelim? ...belirleyici eylemlerde bulunuruz. Zaten toplumsallığın içinde bulunan herkes fiziksel çevreye müdahale eder. İsteyerek eder istemeyerek eder ama daima eder. Şimdi bunu dikkate almayarak konuşma alışkanlıklarımız var. Evet. Bunu bence ciddi biçimde problemleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla biz evet bir rol oynarız. Başkalarınkinden bazen daha fazla bir rol de olabilir ama... Sadece toplumsallık alanının içinde rol oynayan aktörlerden biri olarak oynarız. Birkaçı olarak oynarız. Hı hı. Ama daha fazla bir rol oynayamayız. Bir yüce rolümüz yok hı hı. tırnak içinde. Yani tabii ben şey de anlıyorum. Bu hani... Rüyadan kalan bu tanımlar hep 1920'lerden 30'lardan kalan kültür pratiklerinin değil mi günlük hayattaki işte yarışmayı tek merkezden yapma alışkanı, bütün kenti tek bir kişiye verme alışkanı, planlamasını verme alışkanlığının hala Bilinçaltımızda devam etmesiyle de ilişkili. Bir, Halb bir ekleme yapacağım ona sadece 20-30'lardan değil bu güncel e, dünyada da aslında yine yeniden o merkeziyetçi roller ya da tek e, yönetenler, tek iktidar, kuvvetli iktidar Kesinlikle. sahipleri yeniden e, çok baskın rollerde yine hem ülke yönetiminde hem kentsel planlamada hem yaşantıda. Yani evet. gündelik hayatın biçimlendirmesinin ön plana çıkmaya başladılar. Yani sadece alışkanlıklardan değil bugün de yeni kurulan böyle bir iktidar alanı var. Kesinlikle ama işte bu mesela helikopterden bakıp tur atıp 3. köprünün yerine karar vermek 30'da da yapılmış. İşte o zaman da tamam. trenle dolaşmış, arabayla dolaşmış, 50'de arabayla dolaşmış, Hı. gemiyle dolaşmış karar vermiş. Hı. Şimdi de helikopterle dolaşıp karar veriyor. Yani bunu çok olağanmışçasına yerel ve merkezi iktidar devamlı aynı pratik tekrar tekrar e, gündeme getiriyor ve yineliyor. Ya da şöyle söyleyeyim bu aslında kabaca belki 15. yüzyıldan başlayan bir süreç. 15. yüzyıldan başlayarak gerçekten modernliğin tariflerinden biri bu. Böyle bir özne iktidarı tahayyül ederek modernlik kurulmuş. Öyle olunca da e, e, hırpalanması çok zor oluyor. Hmm. Artık çok aşındığını biliyorum. Türkiye'de değil, Türkiye'de tam tersine çok sağlam gözüküyor hale. Ama dünyada en azından Batı Avrupa'da çok aşınmış bir kavrayıştan söz ediyoruz. Böyle bir iktidar kente egemen olur, mimarlık alanına egemen olur, inşa edilmiş çevreye egemen olur. Hatta daha öteye gider neredeyse ülkesel ölçekte dünyanın nasıl olacağına karar verir mimar ya da birileri. Yani sadece mimar olarak düşünmeyelim bu iktidar çok daha yaygın bir Kurgu çok daha yaygın bir söylem öyle söyleyeyim. Hı hı. Onun için sanıyorum galiba e, hırpalanması da zor oluyor. Evet. 500 yıllık bir e, düş kuruyorsunuz hı hı. sonra e, 500 yıllık düşü e, yıkmak 500 yıl sürmüyor hı. asıl sorunu. Hı hı. Bu, bu travmatik oluyor. Düş yıkımları dolayısıyla her seferinde hiç ferahlatmaz. Hı hı. Tam tersine travmatik olur. Çünkü 500 yıllık kurgunuz bir günde neredeyse yıkılıverir. Ve elinizde hiçbir şey kalmadığını görürsünüz. Hı -hı. Mimarlık bağlamında, mimarlık teorisi bağlamında, inançlarınız bağlamında. Ee... Ve de bu çok sıkı bir bağ. Yani e, mesela mimarın e, kendi kişisel rolüne örüntülendiği kadar aynı zamanda işte doktorun ya da yani yine kentlinin aslında hayatına çok sıkı bir şekilde örülmüş durumda bu a ve siz bu rüyadan uyanmaya başladığınız zaman siz aslında kendiniz uyandığınızda bütün herkesi de biraz uyandırmaya başlıyorsunuz. Ve bu insanları tedirgin ediyor tabii ki. Mesela Ömer yaptığımız programda kişilerin söz söyleyebilmesi için illa akademik bir kurumu arkalarını alıp bir akademik fikir beyan etmelerine gerek yok demiştik. Sonuç olarak akademik dünyanın içerisinde olan bir birey, bir birey olarak kendi birikimiyle o şeyi yapabilir. Yani söylemi geliştirebilir. Ama insanlar o kadar tedirgin ki mesela o akademik büyük sıfatın yıkılmasına yıkılmasından o yüzden o kurumların kendi varlıklarını giderek kemikleştiriyorlar. Ve bu rolleri tekrar tekrar üstlerine giyiyorlar. Ve o yüzden de o rüyalardan uyanmak işte o Travmatik olması da biraz da oradan yani 500 yılı bir kenara bırakalım. Bugün mesela biri sizi dürtmeye kalksa beni uyandırma ben çok tatlı bir uykudayım ve bunda devam etmek istiyorum diyecek yani insanlar. E, o arada yani bunun tabi global dünyada da asıl adı değil mi? Bu kadar boykotlarda kuruluyor. Orta sınıfı rüyasından o, o evet. uyandırma çağrısı. Şahane ekonomiste bu hafta şahane karikatürler vardı. Orta sınıf bir düş kuruyor. Uyuyan güzel rolünde <gülüyor> uyuyor. Evet. E, tam... Ve boykot yapanlar, aykırı ses çıkaranlar, anarşik görüşte olanlar <gülüyor> e, onu öpmeye çalışan prens rolünde. Yani bu ekonomik bunalımlar zaten e, bence sık sık bu işlevi görürler. 1929 ekonomik bunalımı da bunu gömüyor. bir Düşten uyanıyorsunuz birdenbire. Bu sistem şahane işliyor diye düşünmeye başlıyorsunuz ve hiçbir sistem şahane işlemiyor. Yok öyle bir şey. Hepsi şaha, hepsi işleme yanılsaması üzerinden ayakta duruyorlar ama işte o işleme yanılsamasının çalışmadığı anlar vuku buluyor. Şu andaki ekonomik bunalım da aslında belki de tam da ona işaret ediyor. Bence e, e, kitabın hiç amaçlamadığı <gülüyor> bununla buluşması da şaşırtıcı öyle söyleyeyim. Kesin. Kesinlikle bir de tabi bu yazıların pek çoğunu e, Ardem Mimarlık'ta veya konferanslarda dinleme veya okuma şansımız oldu. Fakat hep birlikte olduklarında bence maksadı aşan daha da provokatif bir platforma taşınmışlar Uğur Bey. İnşallah <gülüyor> diyeyim ben <gülüyor> ne ancak onu söyleyebilirim. Bu bir iltifat ayrıca teşekkürler. Çok çok teşekkür ederiz geldiniz. Bu şahane sohbetler dizisi için çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler Uğur teşekkür Bey.